Aslen Urfalıyam dedi Bek, şık Ömer köyünden. Meddar Hallin sonuncusuyam, anamı tanımam bile. Bacım anlatırdı, bir uzun bir uzun saçları varmış, beni doğururken ölmüş garip. Çocukken hayvan otlatmaya gittiğimde, şimdi kaçağa giderken uğrar iki elham okurum başında, helallik isterim. Verir mi vermez mi bilmem, ve malum kötü iş kaçak. Babamın lakabıdır meddar. Yani yok, yoksul demek bizim murfada. Mayına gitmiş sağ bacak, Kolunuysa bir kaya dibinde yılan sokmuş. Bir pusu günü kesmişler ta omuzdan. Bismillah. O haliyle o haliyle anasız büyütmüş bizi. Yok be yok evlenmedi. Sevmiş anamı, sevmiş ki ele bele değil. Yine bir kaçağa giderken sordum baba. Baba sen neye gelmezsin ki? Yumdu gözlerini Sakal kaplamış yüzünü dikti dağlar arasından Henüz doğmakta olan güneşe Ey oğul dedi Siz anazı orada gömülü bilirsiniz he? Oysa anaz benim Ta daha Ta yüreğimde gömülü. Şimdi babama ne desem ki pek Ne desem ki Derler ki kaçak kaderidir buraların Yok pek yok inan Aslı cahillik Bir de alışkanlık Dedem askermiş. 14 yıl Balkanlardan tut da Galicia, Bingazi, Trabuz, Karp, cepheden cepheye en son Çanakkale'de etmiş harp. Mezarı bile yokmuş. Babama bir de bu çok dokunura. Döner yüzünü dağlara. Sıkar tek kalan yumruğunu. Ben şehit oluyam ula der. Ben şehit oluyam. Bu sınırlara düşman girmesin diye can vermiş bir şehit babanın oğluyam Şu yaptığım işe bak Ne kol kaldı ne bacak Şu Urfa ovası usar gider bek Kerpiç evlerin yaban otlar biter damlarında Yılanlar sarmaş dolaş kaya diplerinde Ne çok yılan hikayesi anlatırdı nenem Gece indiğinde gece sinsi Gece yılan başlıyor işler. Sevmek mi be? Sevmek yani Kadir'in inanır Türkan Şoray gibi mi? Yok be yok. Buralarda Erol taşlar kol gezer. Adamı ya Allah'ın belası bir yılan sokar. Ya mayında kolun bacağı kopar. yer teledik biz. Rüyasında ölüm görenleriz. Mayınlar patlar bir sevda uykusuna yatsak. Hayallerimizin orta yerinden kurşun yeriz. Buraların sinemalarında seven kavuşmaz bey. Buraların sinemalarında seven kavuşmaz. Dor at sevdik. İt sevdik çomar. Aha bir de silah. Sıra gecesinde anlatmıştı Seyit Ağa. Vakti zamanında hükümdarın biri. insanları atarmış ataşa diri diri ve anlatırdı uzun uzun İbrahim peygamberi yani derdi bu topraklardan Nemrut da çıkmış İbrahim de duam o ki derdi Nemrutlar kurusun daha doğmadan ana rahminde sonra hep birazdan Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar ne güzel bir türküdür bilir misin bey Urfa güzeldir Urfa güzeldir bey Urfalılar kadar. Zamansız zamanların çocuklarıyız biz Bek. Kaya diplerinde kaçak bekler, hayallerimizi kitleriz. Emniyete alınmış tetikler gibiyiz. Bir gelir aklımıza nagihanlar, bir gider resmalar, seherler. Korkularımızın seherinde uyur, kör karanlığında geceleri yola düşeriz. İşte bundandır Bek. İşte bundandır belki şimdi bu mahpus damında Akşamları uyku tutmaz beni kaçaklarında gezinir dururum voltalarımın Aklımın firarlarındadır Nagihan Yanaşsam sınırlarına sevdanın Mayınlar patlar bir bir Gene mayınlar patlar bek Aman yavrularım bekle Neden kırdın zalımda? Amanin, amanin, amanin. Elim kolu mu? Elim kolu Sen ne bilirsin ki? halım benim halım vurmaz alım vurma ben bu vur. zum hududa azalım le, le, le, le, le, le, le, le, le bir daha gelmem aman inanma